Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırla geldiniz. Geceniz mübarek olsun inşallah. Akşamınız ziyar olsun. Bizleri bu 10. bölümle yeniden buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim sayımız tas tamam. Bu işi hakkını verme gayretiyle bitirmeyi nasip etsem bizlere inşallah. Bizler bugün... Dünden de öyle ifade etmiştik. Demiştik ki zor bir konu olacak. Yarın hüzün yılını ve e, hüzünlü ayrılıkları konuşacağız. Tayif yolculuğunu konuşacağız. E, Rabbim bize kolaylıklar ihsan buyursun diye e, dua etmişken e, bu hüzünlü ayrılıklara bugün biri daha eklendi. E, muhterem Ömer Döngaloğlu hocamızı rahmeti rahmana uğurladık. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Belki sizler de bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Biz de rahmet diliyoruz. Acımız büyük. Yani yüreğimizde derin bir acı var. Öğlen vakitlerinde haberini aldığımız andan beridir. Ne yazık ki o hüznü yaşıyoruz. E ne yapalım? Emir büyük yerden. Cenab-ı Hak neyi takdir etmişse biz o takdire rıza göstermek zorundayız. Hüzünleniriz. Gözümüz yaşarır. Kalbimiz ürperir. Bir müminin yeryüzünden ayrılmasından dolayı da ayrıca hüzünleniriz. Ama Ömer Hoca bizim de şehadet ettiğimiz üzere gayretli bir mümin, Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışan, elinden geldiğince, dili döndüğünce Resulullah'ı anlatan, sahabeyi anlatan bir güzel insandı gerçekten. Şimdi bizim zihinlerimizde hep onunla alakalı güzel hatıralar var Elhamdülillah. Elhamdülillah. E bu güzel hatıraları bize yaşatan bir insanın ayrılığı da elbette ki acı veriyor. Hepiniz hatırlayacaksınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağladı oğlu İbrahim'in arkasından. Sen de mi ya Resulallah dedi sahabeden biri. Büyük ihtimalle Abdurrahman İbni Avf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tabii ki bende. de. Ama Efendimiz orada çok önemli bir şey söyledi bize. Göz yaşarır, gönül mahzun olur. Ama bu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen tek askerime çıkmaz. Sonra döndü Uhud'a ve Uhud'a hitaben konuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Uhud dedi eğer bugün bize inen hüzün sana inseydi sen de o hüzünün altında paramparça olurdun. E biz de şu anda o haldeyiz. Derdimize ya da hüznümüze ortak olabilecek bir Uhud'umuz da yok. Ama Rabbimizin rahmetine sığınıyoruz bir mümini rahmetiyle yargılayacağına dair o umudumuz aklımıza gelince yüreğimizdeki acı biraz daha dinmiş oluyor Biz Ömer hocayı hep Ramazanlarda yaptığı o güzel sohbetlerle aklımızda yer edinmiş bu sene Ramazan programı yapmadı Hayır. ama bu program onun nihai programıydı çok büyük bir program yaptı eğer biz anlayabilsek Ölüm sessizliğiyle o kadar büyük mesajlar verir gider ki aslında o cenazelerdeki konuşmaların hiçbir tanesinin anlamı yok. Asıl vaiz oradaki mevta. O çok şeyi söylüyor duyanlara. Birçok şeyi orada ders olarak veriyor. İnşallah biz de ders olarak alanlardan oluruz. Onun arkasından onun amel defterini kapatmayan salih dostları oluruz hayırla yad ederiz onun emanet ettiği sancağı da daha ötelere taşıma İnşallah. adına gayret içerisinde oluruz onun için bugünkü bu meseleden dolayı kardeşlerimiz bizi de biraz mazur görsünler İnşallah. ruhumuz farklı bir halde duygularımız farklı bir halde zihnimiz farklı bir halde ama isterseniz bütün kardeşlerimizle beraber bir Fatiha gönderelim yani, O'nun yani. ruhuna. Şanlı. Öylece inşallah bugünkü dersimize başlamış i̇nşallah. olalım. Allahu ecrekum ve gafara limeytekum ila ruhi merhum el-Fatiha. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rabbim gani, gani rahmet eylesin inşallah. Gün içinde bazı arkadaşlarımızdan mailler geldi. Akşam program iptal olacak mı bu durumda diye. Ben onlara cevap yazamadım ama aklımda önceki günlerde konuştuğumuz şeyler geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne bedeller ödediği, ashabın ne bedeller ödediği buna rağmen tek adım geriye atmadı ve devam etti. Dedik şimdi böyle olur da biz programı durdurursak. Kendi konuştuğumuzla, davamızla, hedefimizle çelişiriz dedik. Burada bir ilim meclisi var. Evet. Biz burada ne yaptığımızı kardeşlerimiz de farkındalar. İnşallah bugün buradan hasıl olacak bütün sevabı Ömer hocamıza Aha. hediye edelim. inşallah Cenab-ı Hak inşallah onun ruhunu haberdar etsin. Bu ilk gecesi ilk gecesindeki hesabını, sorgusunu kolaylaştırsın ve çok sevdiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca anlattı Evet o. sahabeyi de anlattı aslında onun hatırasını yad ediyoruz şu anda bir yönüyle onun için inşallah bugün böyle bir sevapımızı da ona göndererek inşallah dersimizi yapmış olalım İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim ee, çok zor bir üç yılı anlattınız geçen dersimizde boykot, baskı, çekilmeyen çile kalmamış çocuklar bile açlıktan vefat etmiş sonradan bu boykot bir vesileyle bitiyor sonra ne yapıyorlar? Bu rahatlama başlıyor mu? Bu bir rahatlamaya mı vesile oluyor yoksa mekilmişlikten sonra yeni bir hamleyle yeni bir boykot arayışına giriyorlar mı hocam? Mücadele hak ile batın mücadelesi evet. Bekir kardeşim ara ara batıl tarafı mücadeleyi biraz gevşetse de batılın tabiatında şöyle bir şey var hakkın kökünü kazımayı batılın önderi olan şeytana söz vermiş. Dolayısıyla şeytanın amansız bir düşman asla hak ile barışmayacak. Biz bunu bir kere iyi anlayalım bazen ehli küfür ambalajlarla bize gelir ambalajlarla gelince biz zannederiz ki küfür cephesi biraz daha yumuşak davranıyordur ve bize karşı biraz daha müsamahakar olacaktır. Biz de onlara karşı müsamahakar olmaya çalışıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Biz bir kere bilelim ki bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Ara ara gevşer ara ara işte daha da şiddetlenir ama bitmez. O gün bu işin ilk sahnesini oluşturan küfür cephesi de böyle. Kinleri bir türlü bitmiyor. Allah Resulü o kadar merhametli davranmasına rağmen onlarca mucizeyi görmesine rağmen gözlerine sokarcasına hakikatleri onlara duyurmasına rağmen bitmiyor bitemiyor. O kinleri ve kinin getirdiği haset, kibir bir türlü hayatlarından çıkmıyor. 3 yıl boyunca çoluk çocuğu açlığa mahkum ettiler. O muhasara günlerini biz biraz anlattık yani inanın ki ben bazen Siyer'deki bazı sayfaları anlatmaya yüreğim el vermiyor biraz böyle üstün körü geçiyoruz ne yazık ki yani. O günlerde neler neler yaşandı, Allah Resulü neler neler yaptı yine Efendimiz duruşundan hiçbir şekilde taviz vermedi. Onların kışkırtmaları Allah Resulü'nü aşırı, aşırılığa sevk etmedi. Bu çok önemli bir şey. İtidali kaybetmedi. İtidali kaybetmedi çünkü düşman bazen kalleşçe saldırısıyla hak tarafında olanların ayarlarını bozar. Ama Resulullah'ın ayarları bozulmadı. Sahabenin de bozulmadı bizim için önemli bir ölçüdür. Çünkü düşmanın bu noktada merhamet dilenmez düşmandan. O elinden geldiğince ayarları bozmaya çalışır. Her zaman onu yaptılar. Şibi Ebi Talib'in o muhasarası bittiği zaman da yaptılar. Biraz gevşedi o anda çok az bir zaman ama yine ondan sonra küfür, yeniden celallendi ve onların çok daha büyük bir endişeleri vardı. Dışarıdan gelenler var, hacılar var, ticaret için gelenler var, heyetler geliyor gidiyor Mekke çok önemli bir yer onu geçmiş derslerde söyledik. Bütün korkuları ya dışarıdan gelenler Muhammed'e inanırsa ya bu gelen giden insanlar onun dinini kabul ederlerse ya onun sözlerinden etkilenirlerse onun içinde hakkın sesini kısmak için ellerinden gelen ne varsa her şeyi yapıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o Şibi Ebi Talib'in arkasından biraz gevşetmiş olmalarına rağmen ondan sonra tekrardan işkenceler devam ediyor, baskılar devam ediyor, şantajlar devam ediyor, korkutmalar devam ediyor, satın almaya çalışmalar devam ediyor ediyor yanındaki yöresindeki insanlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında ihtilaf sokmaya tefrika sokmaya fitne sokmaya devam ediyorlar bütün ellerinden gelen her türlü kozu kullanıyorlar ama netice itibariyle aleyhissalatü Selam Efendimiz ve onun etrafındaki o bir avuç insan asla geri adım atmıyor Resulullah'ın o dünkü sözü sahabenin de dünyasında güneşi sağ elime verseler ayı sol elime verseler Allah bu dini aziz kılıncaya kadar ya da ben bu yolda ölünceye kadar ben bu davadan vazgeçmem sözü Mekke'de böyle yankılanıyor ve süreç böyle gidiyor işte o anda hüzün yılı dediğimiz o yıla varmış oluyor. O zaman nübüvvetin tam 10. yılına onuncu yıl, tekabül ediyor aynen. değil mi? Ve aylardan böyle bir ay Yine Ramazan, Ramazan. mı? Ha. Ramazan. Yani orada o bu Ramazan olması da çok önemli. Evet. Biraz ihtilaf var Ebu Talib'in kaç gün işte Ebu e, Hazreti Hatice'den önce vefat ettiğine dair hı hı. ama Hatice annemizin vefat tarihinin 27 Ramazan olduğuna dair rivayet çok güçlü. Hmm. 27 Ramazan ne demek? Kadir Gecesi Kadir mı? Gecesi. Peki ne demek başka bir mesajı var. Allah Resulü Hira'dan ne zaman geldi? Kadir Gecesi'de Zemmiluni Zemmiluni Değil dedi. Örtün diye diye. Şimdi örten Resulullah o vefat ettiği zaman örtecek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örterek gönderiyor eşini. Dolayısıyla farklı bir hal var o günün o tarihlerinin içerisinde. Ebu Talip'ten bir başlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor ki amcası hasta. Bir çırpınışı var inanılmaz bana bu kadar sahip çıkan amcam iman üzere gitsin diye. Resulullah'ın bu çırpınışı sadece amcaya ait bir çırpınış değil mesela onun tebliğ konusundaki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Evet. Birinin imana kavuşması için ne kadar bedel ödediğini de biliyoruz ama bir de böyle birisi var karşısında 30 küsur yıl nübüvvetten önce 10 yılda nübüvvet günlerinde 40 küsur yıl kendisine hami olmuş babalık yapmış sahiplik yapmış, son 10 yılda Mekke'nin birçok baskısına, şantajına, tehdidine buna rağmen hiçbir şekilde geri adım atmadan yeğenine sahip çıkmış bir amcayı görüyoruz orada. İstiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman üzere yürüsün, istiyor ki bu noktada bir şeyler olsun onun için o son günlerde çok sık gidip gelmeye başlıyor Ebu Talib'in yanına. Buna Mekke tarafı da hemen endişeleniyor diyorlar ki Ebu Talip ölüm yolunda bakın hastalanmış iki tane tehlike bekliyor bizi Ebu Talip iman eder giderse bu Mekke'de farklı bir biçimde yankı bulur ve birçok insanın imanına sebep olur eğer Ebu Talip yeğeniyle ile bizi buluşturmasa bir noktada öyle giderse bu da bizim için çok acı bir şey. Çünkü ondan sonra bizim artık Muhammed ile oturup konuşabileceğimiz bir zemin kalmaz. Ha, o bizim aracımız, aracımız, aracımız. Dolayısıyla o ölmeden bu işi bitirmeli, o ölmeden yeğenini bir hizaya çekmeli ve ölürken de babasının dedesinin atasının dinlerine uygun bir biçimde gitmeli onlara göre Abdülmuttalip de işte küfür üzere hı hı. ölen birisi kendi dinlerine mensup bir hali hı hı. var onun için o çizgiyi takip ederek gitmeli böyle bir dertleri var telaşları var ve sürekli Ebu Talib'in evindeler sürekli Ebu Talib'e son anda ısrar ediyorlar diyorlar ki yeğenini çağır ya ne olur bir yol bulalım. Bak biz bu kadar adım atıyoruz. Yani o da bir adım atsın bize. Bir yol bulalım. Dün bir başka vesileyle buna benzer bir tabloyu aktardık. Evet. Geldiyyen sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Konuştular. Onlar konuştular. Dün de amcaya dedi ki ben bir şey istemiyorum ki bir şey istiyorum sadece bir tek kelime. Ebu Cehil bu tek kelimeyi duyunca heyecanlandı. Dedi ki ya bir tek kelimeyse neyse nasıl olsa Yapalım yapabiliriz gitsen. dedi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istediğinin tevhid olduğunu söyleyince çıldırdılar. Ve orada Ebu Cehil gibi o Ekabir takımının söylediği bir cümle var. O cümle ne biliyor musunuz? Ya biz yüzyıllardır bir Allah'a değil bir sürü ilaha tapıyoruz. Sen bütün bu ilahların putların gücünü tek bir tanrıda mı toplayacaksın? Akılları almıyor. Müşrik aklı böyle bir akıl. Gücü biliyor ama bu gücün bir elde olabileceğini bir otoritede olabileceğini bir türlü anlayamıyor. Onun için dağılmalı diyor. Farklı insanların elinde de olmalı. Farklı güçlerin elinde de olmalı. Farklı putların elinde de olmalı. Aslında bugün de benzerleri var bu zihniyete. Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid dedikçe onlar çıldırdı. Tevhid dedikçe onlar başka bir hale girdi. Ebu Talip dedi ki artık benim yapabileceğim bir şey yok. Bu sefer onların ikinci endişesi aman Ebu Talip dinini değiştirmesin. Aman Ebu Talip yenine Sakın iman etmesin bu hal, üzere bu hal üzere ölsün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de amcasının etrafında yanıp dolaşıyor. Amca diyor ne olur ne olur la ilahe illallah de ne olur la ilahe illallah de. Orada Ebu Talib'in söylediği bir söz ibretvari bir söz diyor ki yeğenim senin doğru olduğunu biliyorum getirdiklerinin hak olduğunu da biliyorum. Ama ben şu anda iman edersem ölüm korkusuyla Ebu Talip bu cümleyi söyledi deyip Kureyşli kadınların diline düşmek istemiyorum. Bu nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? El nedir putudur. ya Bu put kimlerin ocağını batırmadı ki? El alem nedir? El alem nedir ama ben bunu yaparsam şu beni kınar şu beni şey yapar bugün işte bak bu putun önündeyiz neler nelerle bu yaşıyoruz bunlar yani o gün Ebu Talib'in ocağını batıran da oydu ne kadar ısrar ettiyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib bir türlü aşamadı bunu bir ara böyle bir yumuşar gibi oldu Allah Resulü'nde inanılmaz bir sevinç var hadi amca diyor hadi amca diyor yine söylemiyor ve en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amca ne olur diyor la ilahe illallah de ki yarın Allah katında senin için şefaatçi olabileyim ne olur la ilahe illallah de imanını ikrar et ki yarın Allah katında ben de senin için bir şeyler söyleyebileyim diyor ama bu sözü söylemeden ikrar etmeden Ebu Talip gözlerini yumuyor. O tam gözlerini yumacağı anda dudaklarını şöyle bir kıpırdatıyor. Yanı başında Hazreti Abbas da var. Hazreti Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ben duydum diyor. Onun seni memnun edeceği cümleyi söyledi. Senin duyduğun zaman mec memnun olacağın cümleyi söyledi. O cümle ne la ilahe ilah illallah. illallah. Bu aynen İbn-i Hişam'ın siresinde geçen bir bilgidir Heh. ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben duymadım. Ne oldu yani şimdi? Ben duymadım deyince de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bir şey söylüyor. Men edilmediğim müddetçe amcam için istiğfarda bulunacağım. Hmm. Ve bunun üzerine bazı ayetler indiğini söyler bizim sebeb-i alimlerimiz, tefsir alimlerimiz. İşte sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Hidayeti Allah nasip eder. İşte bu noktada eğer İbrahim'in babası için verilmiş o izin dışında eğer bir izin verilmiş olsaydı, yakınları, akrabaları içerisinde şirk üzere ölenlere istiğfar hakkı verilebileceğini ama böyle bir hakkın verilmediğine dair Tevbe suresindeki ayetle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu istiğfarı durduruyor. Ondan sonraki süreçte biz Ebu Talib'i rahmetle andığını görmüyoruz. Eğer görseydik umudumuz biraz daha artardı. Hmm. Ama biz şunu duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden Allah onun yaptığı o hizmetin karşılığında ona cehennemde farklı bir rahmette bulunacak. İnşallah. Onun azabını hafifletecek, ona farklı bir şey yapacak. Üst, Üstad Bediüzzaman'ın söylediği çok güzel bir söz var onun için. Cehennemde cennet var edecek onun için. İnşallah. Dolayısıyla orada o yapılan iyilik karşılıksız kalmaz. Ama ve Selam efendimizin o gün asıl duymak istediği ama duyunca dünyaların kendisinin olacağı o cümleleri ne yazık ki duyamadan Ebu Talip gidiyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka bir hale giriyor kendi evine çekiliyor birkaç gün evinden çıkamayacak bir hale geliyor o günlere denk geliyor işte Hatice annemizin vefatı. Ne kadar var aralarında? 3 gün diyor o kadar az o kadar. Var. Yani bakar belki biraz daha evet. birkaç gündür ama kaynaklarımızda bu 3 gün ifadesi evet. var. Annemizin Hatice annemizin neyden sebep? Hastalık vefatı? Ha, ne bir anda, ha, bir anda hastalık yani o anda da. yaşı o günlerde 65 evet. yani Şibi evi Talip'te Allah Resulü'nün yanında onun destekçisi ondan sonraki süreçte biraz daha sağlığı sıhati yerinde ama o süreçte de biraz daha hastalanıyor ve hastalandıkça ağırlaşmaya başlıyor. Hı hı. O sürecin tamamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annemizin başucundadır O son anlarını Heysemideki bir rivayetten okuyoruz. Şöyle Efendimiz bir baktı Hatice anamıza sana hiç rahat ettiremedim dedi Hatice'm sen ki Mekke'nin şöyle zengin kadınıydın, şöyle soyluydun, şöyleydin, böyleydin söyledi, söyledi, söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama şu anda ben sana nasıl bir hayat yaşatıyorum dedi. Anamız o gün yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teskin ediyor. Diyor ki hayır diyor efendim hayatımın en güzel günlerini ben senin yanında yaşadım diyor. Senin yanında yaşadığım o günlerin emsali yok diyor. Ve o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o hal, o durum, o ruh hali Hatice anamız gözlerinin önünde Rahim-i Rahman'a yolcu oluyor ve ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde de derin bir acı bırakarak. Hatice anamız kelime manası Hatice erken gelendi, erken geldi erken, erken gitti. gitti ve giderken de böyle efendimizin yüreğinden büyük bir parçayı götürdü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Hatice annemizin yeri bambaşkaydı zaten her zaman da öyle oldu. O günlerde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendi elleriyle ramazan dedik zaten kadir gecesi dedik kendi elleriyle hacun mıntıkasındaki o şu andaki ebedi istirgahına yolcu etti Hatice anamızı. Cenaze namazı daha teşrih olmadığı hmm. için cenaze namazı kılmadı ama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabrinin başında dakikalarca belki saatlerce onun için dua dua yakardı istiğfarda bulundu ve efendimiz kızlarını kızların da efendimizi teskin etmeye çalıştılar çünkü o acı çok ağır bir acıydı o acıyı Tattığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öteden beri o gün orada da o acının en derin bir biçimde bunu yaşayarak Hatice annemiz yolcu etti. Burada bir fasıla vermemiz lazım. Hocam. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına kime yaslandıysa Allah onu aldı. Babayı daha doğmadan aldı. Anneyi 6 yaşında aldı. Dedeyi 8 yaşında aldı. Amcayı aldı. Hatice'yi aldı hepsini aldı böyle birer birer. Bu alışın bir anlamı var o anlam şu bu dinin şahıslara ihtiyacı yok. Hiç kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı olarak görmesin. Bu din Allah'ın dinidir. Allah'ın dini ise şahısların üzerine bina edilmez. Kim giderse gitsin bu dine hiçbir şey olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile gittiğine bir şey olmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir onu haykırdı işte her kim Allah'a inanıyorsa Allah haydır bakidir ama her kim Muhammed'e tapıyorsa o ölümlüdür, o bir beşerde öldü. Bu ne demek? Bu nasıl bir söz? Tevhid akidesi budur işte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu hayatında yaşayarak ortaya koyuyordu. Şahısların üzerine bina edilecek bir din anlayışı bu dinde yok onun için baki hakikatler fani şahısların üzerine bina, bina edilmez bunu bir kere iyi bilelim onun için ne biz birilerine bu noktada bir beklentiye girelim ne de kendimizi böyle bir konumda görelim Allah'ın dini ya Allah'ın samet olan bir hali var samet olan bir yaratıcı onun bir şeye ihtiyacı yok ki dinini korumak için dinini savunmak için dinini dünyaya tesis etmek için, da, ay, yaymak için bir şeye ihtiyaç duymaz. O Rabbul Alemin olan Allah'tır. Kalpleri i̇şte çeviri verir. Bu kadar yani. Ehli küfrün eliyle de yaptığını yaptırır. Ki. Münafığı da kullanır yaptırır. Tabii Bizim ki. hiç görmediğimiz ordularını da harekete geçirir yaptırır, yaptırır da yaptırır. Hatice annemizin üzerinden de Ebu Talib'in çekip gitmesinden de bunu görüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşer o beşer olma özelliğinden dolayı bu acıyı çok çekiyor yüreğinde. Ne diyor biliyor musunuz Ammar bin Yasir? Biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hatice anamızın vefatından sonra öyle bir halde gördük ki onun hayatından endişelenmeye başladık. Üzüntüden ölecek Üzüntüden. Diye. Öyle bir haldeydi ki biz onun başına bir iş gelecek diye korktuk. Çünkü o da bir insan, o da etkileniyor, o da ağlıyor, o da hüzünleniyor ama ne olursa olsun bir görevi var ve o görevini yerine getirme adına da elinden gelen gayret ne ise o gayreti ortaya koyma adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla mücadelesinden bir taviz vermiyor. Ebu Talip gitti, Hatice anamız gitti, iki kanadı kırıldı sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama Mekke'nin kara yüzlü adamları ne yazık ki bu kayıplardan bile merhamet oluşmadı yüreklerinde. Daha fazla Allah Resulüne baskı yapmaya başladılar. O günlerde yepyeni taze o acılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında yürüyünce kara yüzlü birisi Allah Resulü üzerine toprak savurdu, birisi pislik savurdu bu kadar insafsız bu kadar kin gözlerini bürümüş bir zümrenin karşısında bu mücadeleleri vermek zorunda kaldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve baktı ki artık Mekke'den bu noktada bir şey çıkmayacak olmuyor. 10 yıl az bir değil ve çalmadı kapı bırakmamış sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatı kullanmış pazarı kullanmış nadileri kullanmış yolu kullanmış bir bir şahıslara gitmiş aile büyüklerine gitmiş Mekke'deki herkese o açık davetle beraber sallallahu aleyhi ve sellem mesajı ulaştırmış Mekke kapılarını kapatınca o zaman bu iş olmuyorsa ben de Taif'e giderim demiş Taif'e gitmeye karar veriyor. Birkaç evet. soru bir daha soracağım hocam. Neden Taif? Başka bir yer değil. İki neden Zeyd bin Harise ile beraber yanına niye onu alıyor? Ee, çok daha şey figürler var kuvvetli etkili figürler varken neden Zeyd bin Harise'yi yanına alıyor ve orada ne yaşanıyor? Neden Taif sorusundan başlayalım isterseniz. Hı -hı. Taif önemli bir yer, stratejik bir önemi var ve o gün eğer Taif'te bu iş olsa sanki Mekke'de olmuş gibi. Niçin? Çünkü Mekke ile Taif'in ilişkileri çok sıkı. Mekkeli o büyükler saydık ya isimleri evet, kaç zamandır evet. onların çoğunun orada mesela yazlıkları var. Hı. Çoğunun orada işte meyve bahçeleri var bağları var. Taif böyle bir yer. Üzüm bağları var, nar bahçeleri var, incir yerleri var ve insanların orayla ilişkileri çok sıca sıcak. Ve Taif üretici, Mekke satıcı. Dolayısıyla bu manada da bir bağ var. Ticari, bağ var. Ticari anlamda da bir bağ var. Eğer Taif'te olsa Mekke'ye de yakın zaten 90 kilometre 100 kilometre bir mesafe o manada o etkileşim çok daha farklı bir biçimde olacak. Ama bir başka daha şeyi burada konuşmamız lazım. O da şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Taif'e gitmek çok büyük bir risk. Bu riski göze alacağına efendimiz Habeşistan'a gitseydi. Tabii ki Mesela, mesela dün onu sormayı da unuttum. Evet. O kadar işkence boykotta Habeşistan güvenli bir yerdi. Necaşi de bu anlamda garantörlük yaptı. Niye o zaman Müslümanlar Habeşistan'a sığınmadılar ya da niye o zaman Tayyip'e gitmeyi tercih etmediler de? O kadar Şimdi. önemli bir soru ki bu soru. Evet. O kadar önemli. Nedir biliyor musun? Nedir hocam? Mesela Allah Resulü sahabeyi gönderdi Habeşistan'a ama kendisi gidemedi, gidemezdi. Niye gidemezdi? Kendi bu davanın lideri. Lider sığınmacı olamaz. Hmm. Asla. Çünkü Habeşistan'a gitse orada sığınmacı olacak. Lider kalıp mücadele vermek durumunda. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şahsını düşünseydi Habeşistan onun için bayramdı. Necaşi yoluna halılar sererdi onun. Orada neler neler olurdu. Ama Habeşistan'a sıkışırdı bu dava. Hmm. Bir daha da Mekke'ye gelemezdi. Bir anlamda da yenilgiyi kabul ederdi. Kabul ederdi. Olurdu. Kaçmış olurdu. Evet. Ama hicret kaçış değil. Hicret imkanların tükendiği bir yerden yeni imkan üretmek için mekan değiştirmektir. Kaldı ki bir Hicret de geri dönüşü var bunun yani. Dönüş çünkü Allah evet. Resulü göreceğiz onu. Evet. Mekke'de Sevir dağının tepesinde ne dedi? Döneceğiz dedi döneceğiz. O umut Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yüreğinden hiç azalmadı. Onun için Habeşistan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için doğru bir tercih değildi. Zaten Efendimiz hiç düşünmedi onu. Siz gidin dedi sahabeye. Çünkü mecburen eziyetler arttığı zaman yeryüzü Allah'ındır bir yerde imkanlar azalır, baskılar çoğalır, o noktada bir Müslüman başka bir yerde gider kendine bu imkanı üretebilir. Hı hı. Ama bir davanın lideri başka hele bu dava Risalet davasıysa ve bu Risalet davasının başındaki de peygamberse Kesinlikle. sallallahu aleyhi ve sellem onun için böyle bir şey söz konusu olamaz. Onun için Efendimiz sonuna kadar bütün şartları zorladı, sonuna kadar bu noktada bir mücadele verdi. Onun için Tayife gitti. Gelelim ikinci sorunuza. Tayif riskli bir yer. Belli işte sağlam bir hmm. ilişki hmm. var. Mekke haber uçursa zaten işte evet. ne yaparsanız yapın. Habeşistan yapan. hazır ısınmış evet. orada daha kolay tebliğ faaliyetleri olabilirdi Yapabilirdi oldu. ama netice itibariyle Habeşistan'ı tercih etmeyip Efendimiz Tayyip'i tercih ettiğinde Mekkeliler Aa size geliyor ona göre deyip haber de gönderdi bunu Efendimiz evet. de biliyor. Ne yapardı <Gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? O gün Ömer de Mekke'de Hamza da Mekke'de yani. Habeşistan'a gidenler var. Ebu Bekir de Mekke'de Ali de Mekke'de, Abdurrahman İbn Afmut da Mekke'de, Ebu Ubeyde i̇bni Cerrah da Mekke'de, Saad bin Ebi Vakkas da Mekke'de, Talha Allah. ibni Ubeydullah da Mekke'de. Bunlar Habeşistan'a gitmediler. Bunlar o günlerde Allah Resulü ile beraber Mekke'deler. Şimdi Aleyhisselatu vesselam efendimiz 5-10 kişiyle gitseydi ya da sağına soluna Ömer ile Ebu Bekir'i, Ömer ile Hamza'yı Hamza alıp gitseydi Kimse ona cesaret edemezdi o taşlamayı yapmaya. Çünkü Ömer'in olduğu bir yerde Hamza'nın olduğu bir yerde buna güç yetirmek ya da buna teşebbüste bulunmak mümkün değildi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların zihinlerinde oluşan bir ön yargıyı kırmak istiyordu. Neydi o ön yargı? Adamlar bir türlü risalet davasının bir akide davası olduğunu anlamıyorlardı hmm. halen meseleyi Haşimoğulları meselesi görüyor onların ailesinin meselesi aile meselesi bu Muhammed kendi ailesinin üstünlüğünü istiyor kendi ailesi için bir şeyler istiyor kendi ailesi bizim önümüzde ileriye çıksın diye böyle bir şeye giriyor Allah Resulü de yok ya böyle bir şey bakın ben Taif'e gidiyorum kendime evlatlık olarak aldığım o günlerde Zeyd bin Muhammed diye anılıyor çünkü onunla gidiyorum yanımda bir kılıç yok savunma yok kavga için gitmiyorum şunun için gitmiyorum bunun için gitmiyorum bunun için gidiyorum diyor ama bu mesajı da anlayamadılar hmm. sonra anladılar yıllar sonra Müslüman olduktan sonra o ön yargıları dağılınca eyvah ettiler ama o günlerde Aleyhissalat ve selam efendimizin attığı o adımları ön yargı ve taassuptan dolayı anlayamıyordular. İşte ön yargı ve taassubun adamın nasıl olacağını batıracağının da en önemli işaretidir bunda. Buyurun size ikinci bir put. Evet bu ön da bir yargı put. Ve aynen, aynen putu. böyle bir put. Evet. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e çıkıyor. Haritaya bakalım bir mı? Görelim hocam? oradan. Görelim haritayı. Hocam. Bakın. Mekke-i Mükerreme'den çıkıyor. Arafat'ın önünden Sat dağı orası da önemli bir yer Mahrem Vadisi Sakif Taif'in en önemli kabilesinin adıdır oradan Taif'e geliyor. Hı hı. Tam Mekke-i Mükerreme'den Taif'e çeşitli ölçümler var işte 90-100 kilometre civarında yol güzergahını ve vesselam Efendimizin 10 gün zarfında yürüdüğü söyleniyor. Hı hı. Yani Efendimizin Taif'e gidişi gelişi neredeyse bir aydır. Evet. Biz böyle hemen anlatıp geçiyoruz zannediliyor evet. ki işte çok erken bir vakitte oldu. Evet. Bu harita kardeşlerimizin zihninde duruyor. ve iki kişiler değil mi? İki kişi. hiç gidiyorlar. kimse yok başka tamam. sadece iki kişi olarak gidiyorlar. Nereye gidecekler önce? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce Hı -hı. Mek Mekke'deki aynen nasıl Ekabir takımına Hı -hı. gittiyse yani Hı -hı. o büyüklere çünkü aile büyüğünü ikna edince gerisine de Geliyor. gelecek. Onun üzerine Abdülkülal'in oğullarının yanına gidiyor. Bu Sakif'in en meşhur ailesi. 3 evet. kardeş: Abdiyanel, Habib ve Mesud. Gidiyor karşılarına, selam veriyor, kendisini tanıştırıyor Zaten biliyorlar Allah Resulü Tabii Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haberi gelmiş. Akrabalık bağları da var zaten Kureyş'ten dolayı. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. 3 kardeş kahkahalarla dinliyorlar efendimiz. Allah Allah. Büyü Abdüyalem dönüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah bula bula seni mi buldu peygamber olarak gönderecek. Estağfurullah. Bu kadar Mekke'nin ulusu dururken Sakif'te bu kadar okuma yazma bilen meşhur adamlar dururken şanı, şöhreti, ailesi, askeri, parası, mülkü olan adamlar bulurken seni mi gönderdi diyor. O kardeşlerden ortancısı diyor ki eğer diyor senin Kabe'nin eğer sen diyor seçilmiş bir peygambersen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım Bu ağır bir söz çok ağır bir söz Kabe'nin örtüsünün hırsızı olmak en cürümlü işi yapmaktır sen o manada doğru değilsin demeye getiriyor en küçüğü de daha da işi ağırlaştırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi küçük bir adamla konuşmaman gerekir ama sen değilsen ki değilsin ben niye senin gibi küçük bir adamla konuşurum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bir söz yüreğine bir hançer gibi ve nasıl bir ruh halinde iki kanadı kırılmış gidiyor yani. Ebu Talip de yok. O kadar ağır bir derde sıkıntının. Hatice üstüne. de yok. Yüreğinde zaten bir sürü fırtına var. O fırtınaların yanında bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle ağır ağır ağır sözleri söyleyen insanların sözlerine muhatap oluyor. Yıllar sonra Ayşe anamız, anamıza kurban olsun canlarımız. Ya Resulallah diyor. Ufuttan daha ağır bir gün yaşadın mı diyor. Ali Serat ve selam efendimiz böyle bir ah çekiyor. Anamız diyor ki keşke sormasaydım bu soruyu. Çünkü o kadar efendimizi etkilemiş ki keşke sormasaydım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selam bunları anlatıyor. O gün anlatıyor. anlatıyor. Bu konuşmalar olduktan sonra Sallallahu aleyhi ve selam efendimiz onlardan bir şey istiyor. Bakın ne kadar insani bir şey. Diyor ki bakın ben geldim size arz ettim siz de kabul etmediniz. Ya bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sakın bunu Mekkelilere söylemeyin. Niye bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Utanıyor. Utanıyor. Diyor ki Mekkeliler duyarsa sizin karşınızda bu manada sizin bu sözlerinize muhatap olmam onuru bu noktada çiğnenir diye Allah Resulü sadece bunu istiyor. Diyor ki ne olur aramızda kalsın. Ama o gün o kara yüzlü adamlar ne, ne, ne münasebet diyorlar. Hayır. Senin bizim karşımızda düştüğün bu durumu Mekkeli dostlarımızla duymalar. Aralarında kalmış olsa hadi biz bugün bunu konuşuyor olur muyuz? <gülüyor> evet yani ama işin diğer tarafında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o acısı yani. Ve söz bitmiyor bir de diyor dışarıda seni sürpriz bekliyor. Çık dışarıya göreceksin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ile çıktığında neyin ne adına taşladığını bilmeyen Taif'in çoluk çocuğu ayak takımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taşlar atıyorlar. Neredeyse 600-700 metrelik bir mesafe var orada. Ve Ali Sırat ve Senan efendimiz oradan o yolu bitirene kadar o taşların hedefi oluyor. Zeyt bin Harise kendisini Allah Resulüne kalkan etmeye çalışıyor efendimizin önüne çıkıyor aman yapmayın diyor etmeyin diyor onun da taşlardan dolayı her tarafında kan revan oluşuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz de ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle kan revan içerisinde Utbe ve şeybenin üzüm bağı olan ve orada bir görevli var Adı Addas, Ninovalı Addas'ın görevli olduğu üzüm bağına kendisini atmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya atınca orada biraz rahatlıyor. O Addas mescidini de görelim şimdi. Görürüm efendim. Bakın burada iki resim göreceğiz. Mescidi Addas diye hemen o sokağın başında yazı, yazı var mescidi gösteren. Bu birinci resim mescidin içidir. Küçük bir mescit zaten bu da ön taraftan çekilmiş bir hı hı. resim büyük ihtimalle de üzüm bağları şu ön taraflar hı. zaten mescit daha sonradan o hatıraya bina oraya yapılıyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu üzüm bağında bir miktar kalıyor Utbe ile şeybe kendileri addasa diyorlar çünkü acıyorlar Efendimiz o halde görünce ha, müşrikler müşrik olarak da ölecekler ama yine rikatlerine dokunuyor bir tasın içerisine üzüm koyup Resulullah'a götürmesini istiyorlar. Addas üzümü getiriyor Allah Resulüne ikram edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzümden bir tane alınca Bismillah diyor. Addas şöyle bir sarsılıyor bu ifadeyi ilk kez diyor müşrikler Bismillah'ı ilk kez duyuyor. O anda sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir ilgisi oluşuyor. Ve ona kim olduğunu soruyor Efendimiz de söylüyor sen kimsin diyor ben de Ninovalı Addas'ım diyor. Aaa Ninova mı diyor Efendimiz. Ninova kardeşim Yunus bin Mettanın memleketidir diyor. Aa, evet. Hazreti Yunus'u peygamberler birbirlerinin evet. kardeşidirler ya bunu duyduğu zaman Ninovalı Addas daha da şaşırıyor. Sen Yunus'u tanıyor musun diyor. Nasıl tanımam diyor. Bütün peygamberler kardeştirler diyor. Yunus' da benden önce gelip bu davayı, bu tebliğ vazifesini yapan Allah'ın gönderdiği bir elçidir diyor ve aralarında bir muhabbet oluşuyor. sohbet oluyor. Uzaktan efendileri görüyorlar addası diyorlar ki Muhammed kölemizi kandıracak. Orada o manada samimi konuşmalara şahit olunca, Utbe ile şeybe arasında böyle bir endişe oluşuyor ve gerçekten de sözün sonunda Addas la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Addas'ı kazanmanın sevincini yaşıyor. Bir insan bir insan, bir, bir, ins bir, alemdir. Bir, evet. Adem, bir alemdir. Bir Adem bir alemdir. Bir Adem'i kazanmayı bir alemin fethine eş değer gördüğü için ve selam Efendimiz o anda o yaşadıkları kan revan içerisinde kalması, gördüğü o eziyet, o onuruna uzatılan dil onların hepsini Addas'ın gelişinden dolayı unutuyor. Onun için Addas bizim için çok önemlidir. Her kim Allah Resulü'nü az ya da çok sevindirmişse onun bizim başımızın üzerinde bambaşka Aynı yeri var. Addas'ın da bu noktada bambaşka bir yeri var. Ben çok duymuyorum Addas ismini. Biraz yayılması lazım Addas'ın bu hatırasından dolayı. O güzel bir mümin, mümin olarak yaşıyor, mümin olarak da vefat ediyor. Biz onu bir sahabe olarak biliyoruz. Onun için onun hatırası her zaman için bizim zihin dünyamızda da taze kalması Sonradan gerekir. hiçbir daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıklarına dair rivayet, rivayet var mı Rivayet yok ama mümin olarak öldüğünü biliyoruz. biliyoruz. Sadece şöyle bir şey var o önemli. Efendileri Bedre doğru yürüyecekleri zaman ikisi de Bedir'de öldürülecekler biliyorsunuz. Evet, Utbe ve Şeybe. Utbe ile Şeybe yalvarıyor onlara Atas ne olur diyor gitmeyin bir peygamberle savaşan asla ıslah olmaz. Ya. Yalvarıyor yalvarıyor ama ikna edemiyor. Dolayısıyla Addas'ın böyle bir hatırası da var. Birkaç hatırası daha var sonraki süreçte ama biz en önemli bizim için olan şey imanla başlayıp imanla bitirmesidir. ve vesselam Efendimiz orada kendisine ikram edilen suyla Zeyd bin Haris'e üzerlerini başlarını toparlıyorlar işte o kanları falan Kendilerine geliyorlar. Oradan çıkıyorlar biraz sonra resimlerini göreceğimiz Mescidi Ku'ya geliyorlar. Ku, dirsek dayayıp istirahat etmek demek. Orada Allah Resulü aleyhi ve sellem şöyle dirsek dayayıp istirahat edip iki rekat namaz kıldığını bazı rivayetlere göre de biraz daha uzun kaldığı bir yer orası. Görelim mi dostlar. O resimleri de görelim bu resimleri en son Taif ziyaretimizde çekmek nasip olmuştu. Aha. Böyle küçücük bir mescit zaten hı hı. orada o hatıra canlı olsun diye Ömer İbn-i zamanında işte bu harameyindeki bütün yerlere işaret olsun diye mescitler konulunca buraya da bu mescit konuyor farklı bir havası var gerçekten biz oraya dışarıdan bile olsa o ziyareti yaptığımızda bambaşka bir hava aldık orada. Bu tabi Nahle Vadisi'nde değil. değil, değil, değil Daha biz oraya taifteyiz. gelmedik daha. Halen yani. Taif'teyiz. Tamam. Şimdi burada bu resimler kalsın. Kalsın efendim. Ben size bir şey vereceğim siz okuyun. Tamamdır Çünkü efendim. benim okumaya gücüm yetmez bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı ruh halleri yaşadı orada ve o anda bir dua yaptı orada. O dua Taif duasıdır sallallahu tamam. aleyhi ve sellem. Şöyle kardeşlerimizle dikkatle duaya kulaklarını versinler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dua yapıyor burada? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi insanların nazarında düştüğüm hor ve hakir durumunu ancak sana arz ve şikayet ediyorum.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 Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşman eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir koruma getirmeyeceksin. Ey Rabbim benim üzerime çöken bu musibet ve ziyetler, eğer senin bana karşı bir kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse çektiğim bunca sıkıntıya hiç aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıklara aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler, tevbe ve istifarda bulunurum. Biliyorum ki güç ve kuvvet ancak sendedir. Amin. İşte bu. Yani taifi anlayabilmemiz için bu duayı anlamamız gerekiyor. Bunu gerek. sorarlar hemen göstereyim hocam. Duayı anlamamız İbadetin gerek. beyni dua Muhammed Emi Yıldırım hocamızın kitabı. Merak edersiniz diye gösteriyorum. Buyursunlar efendim. Yani burada önce bir naz makamında bir cümle var. Güçsüzlüğümü, çaresizliğimi insanların nazarında düştüğüm hor ve hakir, dur hakir durumu ancak sana arz ediyorum, sana şikayet ediyorum. Çünkü çok farklı bir hale düştü Sallallahu aleyhi. Ne kadar derin etkilenmiş çok, ki demek ki. Çok, çok. Sonra diyor ki eğer bu çektiğim bütün sıkıntılardan sonra sen bana yarsan sen razıysan ben taşlanmaya razıyım Rabbi. Hiç bu noktada gam yemem. Yeter ki şu anda düştüğüm bu hal senin benden razı olacağına bir işaret olsun. İnsanların önünde düştüğüm hor ve hakir durumdan dolayı da hiç gam yemem. Sen razı ol ben başka bir şey istemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu. Peki ne oluyor bu mescidin tam önünde bir hatıra olarak? Cibril Emin geliyor. Oraya hemen. Kimle beraber? C melek, Cibal meleği ile mele mele mele beraber yani dağlar meleği ile beraber, meleği ile beraber. Cebrail tanıştırıyor diyor ki ya Resulallah yanımdaki dağlara hükümran olan melektir. Allah onu senin ayağına gönderdi. Eğer dedi Resulüm isterse iki dağı İki şehrin üzerine geçireyim ve bu işi bitireyim. Bir dağ Mekke'nin üzerine, bir dağ Taif'in üzerine ve bu işi bitireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Ben inanıyorum ki onların nesillerinin içerisinden bana iman edecekler çıkacak. İşte alemlere rahmet budur zaten. O kızgınlık, o kadar hakarete uğramak, o kadar farklı durumlara düşmek ve böyle bir teklif geliyor kendisine. O anda Cenab-ı Hak kendi ayağına gönderdiği o meleğe bir şey söylesin sallallahu aleyhi ve sellem. O an oldu bitti. bitti. Ama efendimiz hayır diyor. Asla diyor ben onların nesillerinin içerisinden bana iman edecekler çıkacak diyor ve böylelikle ayağına gelen bu şeyi geri çeviriyor sallallahu aleyhi ve sellem ve yoluna devam ediyor. Bu bile ve vesselam efendimizin büyüklüğünü, rahmetini, onun o yüce ve engin müsamahasını, itidalini, itidalini, tevhit ve tebliğ meselesindeki duyarlılığını, asıl kazanma adına çırpınışını. Kendisine taş atanlara bile gül atma konusundaki hassasiyetini, kendisini öldürmek için gelenleri bile diriltme noktasındaki gayretini görüyoruz. İşte buradan bir şeyler almamız gerekiyor. Hı hı. Eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duruşundan bu halinden bir şeyler almayacaksak artık nereden ne alacağız? Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zeyd bin Harise ile yola çıkıyor. Zeyd bin Harise yolda diyor ki ya Resulallah ne oldu bize böyle diyor. Kaç yaşında bu esnada? Zeyd bin, Zeyd bin Harise Hı. işte en iyi küsür yaşlarında Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın yaşları o günlerde. Şöyle bir şey söylüyor aleyhissalatü Efendimiz yine arkadaşını keskin ediyor. Tasalanma diyor Zeyd, Allah bize bir çıkış yolu gösterecektir. Umutsuzluk yok. En zor anlarda bile yine en üst düzeyde bir umut var ve yola çıkıyorlar. Nakhle Vadisi'ne geliyorlar. Güzergahı gördük birazdan. Nakhle Vadisi'ni de göreceğiz. Dönüş yolunda Efendimiz biraz değiştiriyor güzergahı. Aynı yoldan dön. Aynı yoldan gitmiyor çünkü Nakhle Vadisi'nde farklı bir buluşma gerçekleşmiş olacak. O haritayı da görelim şimdi. Bakın üst tarafta Nakhletu Şamiye Vadisi diye bir yer var. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten çıktı. Biraz daha yukarıya doğru hareket etti, nahle denilen yer ki ben orayı da gittim ziyaret ettim orada birkaç gününü geçirdi sallallahu aleyhi ve sellem var evet. hı hı. ve orada geçirdiği zaman dilimi içerisinde Cenab-ı Hak peygamberinin ayağına bir grup cin gönderdi. Hı. İnsanlardan olmuyor öyle mi? Al sana başkaları dedi. Al cinlerden zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem insin hem cin, cinin peygamberidir. Hatemen Nebi'in olması da bu noktada bütün şuurlu varlığa gönderilen son peygamber olmasına dair işarettir. O vadiye gelen cinlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tanışıklık kurdu. İlk kez cinlerle tanışıyordu ondan sonra devam edecek bu ilişkiler ve onlara dini arz etti. Onlar da kabul ettiler. O zamana kadar hiç Müslüman cin yok mu hocam? Yok yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibat Kur'an yok ama ha, ilk temas farklı orada. bir alemde ha, ha. farklı bir şeyler olmuş onları bilmiyoruz ama ilk kez temas görüşme orada. buluşma oradadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni İşam'ın yine diğer kaynakların bize verdiği bir bilgi soruyor bunlara siz nerelisiniz diyor nereden geliyorsunuz? Diyor diyor ben biz diyor nasibinden geliyoruz nasibin nusaybin o bölgeden gelenler ha. orayı görmek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orası gösteriliyor Efendimiz'e ve Efendimiz o topraklara dua ediyor. Nusaybine bizim Nusaybine, Nusaybine Mardin Nusaybine Selma'nın ayak izlerinin olduğu, olduğu yerde yer. şimdi Mardinli kardeşlerimiz vardır selam olsun Bilirler. o güzel coğrafyaya oraya dua ediyor toprağınız bereketli rüzgarlarınız güçlü olsun Allah size böyle böyle rahmet indirsin diye bir peygamber duası almış bir yerdir oralar yani o manada da bereketi hiçbir zaman eksilmiyor oraların. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada o ilk buluşmada böyle bir münasebet kuruyor sonra anlaşıyorlar bir daha Mekke'de buluşacaklar. Çünkü onlar risaleti kabul ettiler, Müslüman oldular. Müslüman oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bazı vazifeler yükledi. Gidin siz de kendi içinizde tebliğinizi başlatın dedi. İnsanlara şey kendi işte hem cinslerinize mesajı ulaştırın dedi. Böyle bir vazifeyi de aldılar. Sonra Mekke'de tekrardan buluşuruz diyerek o noktadaki görüşmeyi sonlandırdılar. İki soru sorabilir miyim mi? bununla hmm. alakalı? Şimdi o cinler sahabi cin oluyorlar değil mi? Tabii, sahabi ama oluyorlar. Biz sahabi olarak isimlendirmiyoruz cinleri. Ha. Çünkü sahabilik biraz daha insana has bir tavırdır ha. ama onların aleminde de Allah'ın sallallahu yani. aleyhi ve sellem'i evet. görmenin farklı bir değeri ve farklı bir karşılığı hmm. var. Çünkü o alem başka bir alem, o alem bizim çok da anlayabileceğimiz bir alem değil. Anlamamız da gerekmiyor. O yüzden durmanız gereken yerde duran. Yani bazen ha. kardeşlerimiz işte bu cin musallatı musallatı evet. meselesine çok takılıyorlar. Gerek yok. İnanın ki insan ona dokunmasın o insana dokunmuyor. Allah onlara bir kader tayin etmiş o kaderinde yürüyor. Biraz cinin insana musallat olması insandaki irade zafiyetinden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bu noktada onların kendi bir alemleri var. Onlar kendi alemlerinde bu işi devam ettirsinler bizim kendi alemimiz var biz kendi alemimizde devam ettiriyoruz. İnşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki sözleşmeden dolayı çok insanın ziyaret ettiği Mekke'deki o cin mescidinde bir buluşmayı yapıyor ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de cin suresi evet. var o cin suresi de bu olayları zaten anlatır. Olayı bize aktaran Abdullah İbni Mesud diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gece beni aldı o gün oralar bir tepe zaten böyle bir düzlük bir halde değil beni oraya doğru getirdi sonra elindeki asayla böyle etrafımı çizdi benim İbni Mesud'un dedi ey İbni Mesud ne olursa olsun bu çizgiden dışarıya çıkma sonra kendisi gitti tepede kayboldu baktım ki Efendimiz sallallahu selim yok bakıyorum bir müddet sonra sesler geliyor bağrışmalar konuşmalar farklı farklı şeyler endişeleniyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ama Efendimiz dedi Çıkmak ki ayrılma oradan onun için ayrılmadım diyor ve bir müddet sonra sallallahu aleyhi, sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyor geliyor ama böyle ter içerisinde ben hemen ya Resulallah ne oldu şöyle şöyle sesler duydum ama siz gelmeyin deyince çıkmadım burada efendimiz döndü bana dedi ki duydun mu o sesleri? duydum dedim ya Rasulallah neydi peki ya Rasulallah diye sordum Allah Resulallah dedi ki bir grup cinle Allah beni buluşturdu ben de onlara İslam'ı arz ettim onların bir miktarı iman etti bir miktarı da karşı çıktı bu sefer iman edenlerle karşı çıkanlar birbirleri arasında bir mücadeleye başladılar o mücadeleden dolayı çıkan sesleri sen duymuşsun dedi. i̇bn Mes'ud o buluşmanın şahidi olarak bu olayı bize aktarıyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin sadece insanlarla değil cinlerle de böyle bir münasebetinin olduğunu bilmemiz gerekiyor ama burada asıl bizim üzerinde durmamız gereken daha önemli bir şey var. Allah'ın kulları bizden ibaret değil. Allah'ın görünmez orduları var bize de Rabbimizin ihtiyacı yok bizim Rabbimize çok ihtiyacımız var ama onun bize ihtiyacı yok o Es-Samet dinini ikame etmek için bile insanlardan başka varlıkları da kullanabilir. Dolayısıyla bu noktada aslında cinlerin aleyhissalatü vesselam efendimizin ayağına gönderilmesinde biraz da biraz da teselli adına bir şey var yani efendimize kapılar kapandı ya diyor ki kapılar kapanırsa kapansın. Bak Allah. Bak Allah'ın neleri var? Neleri var? Yani buradan da bir şeyler gönderir noktasında bir şeyi de buradan okuyoruz. Şimdi bir önemli meseleyle karşı karşıya Bekir kardeşim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir olay üzere çıktı efendimiz Mekke'den. Mekke'ye girebilmesi için birinin himayesine ihtiyacı var. Çünkü efendimiz normal bir çıkışla çıkmadı artık Mekke'ye yüz çevirerek çıktı, o günkü sosyal kurallar içerisinde de ancak himaye ile Mekke'ye girebilir. Bir rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'ya gidiyor birkaç gün Hira'da kalıyor ve Hira'dan ya da başka böyle Kabe'yi gören bir tepenin üzerinde duruyor, kim beni himaye edecek diyor sanki Ebu Bekir mi var ki bana sahip çıksın Hatice mi var ki bana kol kanat gersin daha önce de söylemiştir bu sözü orada da söylediğine dair bir rivayet var ne diyor biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcam diyor yokluğunu ne çabuk hissettirdi diyor yokluğunu çok farklı bir biçimde hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz tutuyor Zeyd bin Harise'yi bir müşriye gönderiyor git diyor ona rica et gelsin bizi himaye etsin. Gittiği isim Ahnes bin Şerik, Ahnes bin Şerik diyor ki gelmem diyor ben böyle bir riski göze alamam Mekkelilerin diğer ailelerinde karşıma alamam diyor. Bu sefer efendimiz ikinci bir isme gönderiyor Süheyl İbni Amr'a Süheyl İbni Amr da kabul etmiyor. Bu sefer üçüncü bir isme gönderiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mutim İbni Adiye bu tim kabul ediyor topluyor adamlarını kılıçlarını alıyor geliyor efendimizi alıyor himayesine ve himayesinde olduğunu ilan ede ede sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürüyor himayenin bir göstergesidir Kabe'yi orada tavaf ettiği zaman tamam artık kimse o noktada bir şey yapamaz bu noktada bir dokunulmazlık elde etmiş olur. Peki burada kaderin cilvesini de söyleyelim mi? Söyleyelim hocam. O ilk ikisi sonradan iman edecek Mutim İbni Adi müşrik olarak Mekke'de Allah ölecek Allah. ve Mutim'in ölüler arasında olduğunu görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Hassan bin Sabit de yanı başında diyor ki o Mekkeli müşriklerin cesetlerinin arasında dolaşıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mutim'in olduğu yere de geldi ağladı diyemem diyor ama çok duygulandı ve şöyle bir cümle söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bugün mutim hayatta olsaydı ve benden bütün esirlerin bırakılmasını isteseydi. isteseydi bir tanesinden fidye almadan onun hatırına ona olan vefaya karşılık bir vefa olarak ben hepsini vermiş olurdum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bu ama hidayet nasıl bir şey bazılarına oluyor bazılarına olmuyor ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu halde Mekke'ye girmiş oluyor o süreç taifin arkasından o ayrılıklardan sonra yeniden görevine devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki o hüzün yılının en acı olduğu anlarda bile tebliğ ve davet noktasındaki heyecanı arzusu iştiyakı bizim dünyamıza çok derin bir iz bırakmalı. Bir acı gördüğü zaman dağılmamalı mümin, acı yüreğinde olmalı ama yine işine bakmalı. Çünkü biz öyle bir peygambere iman etmişiz ki kıyametin koptuğunu görseniz bile, bile elinizdeki fidanı dikin diyor o sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer bizim buradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından bu manada bu mesajları almak zorundayız. Bunları sadece tarihte oldu bitti olarak bırakmamak durumundayız. Efendimizin en ağır zamanı, en ağır iki kolunun kırıldığı bir zaman diliminde gidip Taif'te bu işi yapabilmesi, Taif'ten dönerken büyük bir heyecan ve iştiyakla cinlere bu işi anlatması dönüp Mekke'ye geldiği zaman Mekke'ye girememe noktasında bir risk yaşadığı zaman bile müşriklere Zeyd bin Harise'yi gönderip onlardan himaye talep etmesi ve bu noktadaki o iştiyakını ve heyecanını devam ettirmesi bugünün Müslümanlarına da birçok mesajı vermesi lazım. Umuyorum ki o mesajları alanlardan olur. Sadece bütün bunları bilmek, bütün bölümleri izlemek, buna dair bütün siyer, siyer kaynaklarını okumak eğer bizde bir hale dönüşmüyorsa oradan biz hayatımıza bazı şeyleri taşıyamıyorsak hiçbir kıymet alberisi yok demeyeceğim. Alacağız ve bizi hayata döndürecek. Bu bizi hayatta yepyeni bir halde konumlandıracak, vazifelerimizi öğretecek, bize heyecan olacak, bize umut olacak, tükenen ferimize fer olacak ve bizi hayatın içerisinde bu risalet davasına, hizmet konusunda seferber edecek. Bakın bu noktada çok ciddi bir problemimiz var bizim tembellik Allah Resulü'nün Allah'a sığındığı bir hastalık ve bu tembellik birçok kardeşimizin ne yazık ki içinde bulunduğu bir hastalık. Rehavet Allah Resulü'nün nefret ettiği bir hal ama ne yazık ki birçoklarımızın içinde bulunduğu bir hal. İşte biz siyeri zaten bunun için okuruz. Okuruz ki adam olalım, okuruz ki ayağa kalkalım okuruz ki ayağa kaldıralım okuruz ki bu heyecanla da bu işi sonlandırmış olalım Allah bizi bu yolda bu heyecanla yaşatsın ve bu yolda bu heyecanla da canlarımızı alsın. Amin inşallah. Ee, yarın akşam Allah nasip ederse e, İsra ve Miraç yolculuklarını konuşacağız. Bu hadiseleri konuşacağız. Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs konuşacağız. Ah Kudüs diyeceğiz. Ya, Kudüs Beş diyeceğiz. vakit namazı konuşacağız. Yani. Artık namazla tanışıyoruz. Miraç'ın hediyelerini. hediyelerini konuşacağız inşallah yarın gece saat 12'de. Hocam teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Allah Kardeşlerimiz durgunluğumuzu biraz bizi mazur görsünler. Allah bugün. razı olsun hocam. Yani şu kadarını bile konuşabilmek bizim için bir evet. şeydi. Allah razı olsun. Dilimiz konuşsa da yüreğimiz kan ağlıyor ama ne yapalım. Olsun. Ama evet. Allah'a ve onun verdiği emre icabet edeceğiz hepimiz. İnşallah Ömer Cenab ı hocamın... bizlere de sonunda imanla neticelenmiş bir husn-ü hatime nasip eylesin. Tekrardan Ömer hocamıza da Allah Amin. rahmet Kederli ailesine, arkadaşlarına Amin. da sabrı cemiller ihsan eylesin. Amin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Geceniz yar olsun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Yarın görüşmek üzere.